Büyük hekimler var orada İstanbul'da inşallah turp gibi olacaksın Anne Anne Bak Senin için yemiş topladım Anne Zavallı sayıklamaya başladı <Gülüyor> Ne yapsam acaba Şaşırdım kaldım Hancı bir şeyler yap Aa, Tamam anne Suya girmem bir daha Anne Ne oldu Hasan Hasan Hancı çocuk öldü mü ne Hayır hayır telaşlanma Uyuyor Çok korktum Gel şöyle otur da Birer sıcak çorba içelim Şunu dağıtsan mı acaba Fazla kalın olur Gel şimdi Peki peki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 ...Hasan maşallah mışıl mışıl uyuyor. Evet seni dinliyorum anlat bakalım. Çocuk benim yüzümden şu sıtma illetine tutuldu. Çok haram lokma yedim. Çok be Ben sebep oldum. Allah bilir canım hemen hüküm verme. Hayır hayır benim yüzümden eski bir hayrutum ben. Dağ başında mekan tutan yol kesen...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 Sıtmalı hastalarda şifa bulur. İnşallah, İnşallah. Etraf dağlarla çevrili, görünürde bir tek ev bile yok. Buluruz inşallah Sana hocam Sünbül Sinan Hazretleri ile nasıl tanıştığımızı anlatmamıştım değil mi? Yo hayır. Nasıl karşılaştınız? Yine bir rüyayla. Rüya ile mi?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 <Gülüyor> efendim Niçin çıktınız Bilimliğiniz varsa bize seslenseydiniz Biraz hava almak istedim Bizim oldu molası yatakla aramız iyi değildir Yakup Üzerinize bir şey getireyim mi efendim Hava serin eh, İstemez evladım üşümüyorum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 Bismillah Dur biraz dur Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım Tepe ihtiyaç çınar Hepsi ne kadar yeşil Yeşile bakmak gözleri dinlendirir Evet hocam Hadi girelim artık içeri.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 İçeride hasta var Ben korkuyorum Sen şurada bekle Az sonra gelirim Bismillah <gülüyor> Şu köşede biri yatıyor Ay. Adam yaralar içinde kimse sen Ne ararsın Ne oldu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 Efendim emriniz üzere bütün talebe yüksek huzurlarınızda Evlatlarım hoş geldiniz Sizleri son bir defa dünya gözüyle görmek helalleşmek istedim Evlatlarım benden sonra dergaha taşradan gelecek olan ilk dostumuza bir edin Onu Sümbür Sinan bilin O gelene kadar size Yakup emirlik yapsın Emredersiniz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 Evladım neden ağlıyorsun? Ya <gülüyor> ya, Ağlama. Hiç ağlama. Resulullah'a kavuşma vaktidir. Hadi. Ben şöyle uzanayım. Sen Yasin-i Şerif yok. Eûz billâhi بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ...litun zira kavmem ma un zira abauhum fe hum gafilun. Eşhedü enne ilahe ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hocam.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 Selametle, yolunuz açık olsun. De. <gülüyor> güle güle, ümitsiz olmayın. Çok üşüyorum baba. Sabret Hasan'ım, İstanbul'a az kaldı. İstanbul sıcak mıdır baba? Sıcak ya, hem de sımsıcak. İstanbul... <gülüyor>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 Doğuma büyüme buralıyım... Muhiti tanırım ama... Sizin söylediğiniz gibi biçinarı... Hiç hatırlamıyorum... Peker peker... Sağ ol... E ne tarafa gidiyorsunuz? Payitahta... İstanbul'a inşallah... Allah yolunuzu açık etsin... Geç kaldık ama deydi İnşallah bana kızmadın... Aksine memnunum...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 Ama her tarafın ateş içinde. Sam. Üşüyorum. Nasıl da yağmur ya. Allah. Im. Yola devam edemeyeceğiz. Çok çok çok üşüyorum baba. Anne, sarsın beni. Ne anne sevgilim. Hadi, hadi şu kaya'nın altına girelim. Ba baba, annem nerede? Evde yavrum. Yanya da bizi bekliyor. Ben ben annemi istiyorum baba. O sarsın beni. Üşüyorum. Sanırım yavrum Saracak yavrum Biz hele bir İstanbul'a gidelim Hekimler iyileştirsin seni Sonra döneceğiz Anne iyileştin bak diyecek Koşup annenin kucağına atılacaksın Anne Aa, Anne Ağacı çıktı Bak yemiş topladım Şuraya girmedim anne Daldı yine ne olur yardım et... Ben günahkarım biliyorum... Ama Hasan'ın mahzun Ne olur Allah'ım... Yardım et... Oğluma şifa ver Rabbim... Sevdiklerinin hatırı için... Oh, bu da ne... Yine o ihtiyar... Oh, oh. Gözüme hayal görünüyor... Bu yağmur yağmurda kim arasın başında... Evet evet... Kimseler yok... ...üşüyorum... ...ahne... ...gel... ...üşüyorum anne... Zavallı yavrum... ...hasan... ...ne yapsam acaba... ...ahmet de nasıl yarıyor... ...yola devam mümkün değil... ...ya daha fena olursa... ...hı... ...sesi kesildi... ...hasan... ...hasan... ...hasan... ...hasan evladım...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 Şimdi kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Febârak allazî biyedihil mûlk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. El-lezi khalakal ve'l vel hayâten yabnûvekum eyyüküm ahsenu amelâ.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 Hasanım, Hasanım yaşıyor. Yavrum Yağmur. Üşüyorum baba. Bak, iyice sardım seni yar. Kucamın nasılsın? Köşüyorum baba. Annem sensin beni. Ya Rabbi, yağmur da dinle. Nasıl yapmana? Ha? <Gülüyor> Bu da ne? O ihtiyar diyar. Bana bakıyor.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 kendisine tabi olduğumuzu bildirelim. Böylece hocamızın vasiyetini de yerine getirmiş oluruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Anne, suya girmedi dedi baba. İt yemiş topladım. Anne. Bak işte sen. İşte İstanbul. Bak geldik işte.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 o ah, ekber Nasıl hatırlayamadım şimdiye kadar Demek ki vakti gelmemiş Hemen gidip dibinden namaza duracağım Eğer başım secdediyken Yerden aynı sesi duyarsam Sıtma suyunu bulduk demektir Yokmuş çaresi. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden hekimlik yaparsınız? Düşüyorum baba. Ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de bittim. Ümitlerim söndüğü yıkıldım. Çocuk gidiyor. ne dinledim azıcık. Peki İnşallah. Tamam. Bittim. Ne illetmiş bu. Övledim. Değil mi, hakikat mi? Bu zatı niye göremiyorum artık? Ne güzel tebessümü vardı. Kim bilir nerededir? Buradayım kardeşim. Siz. Siz. Hayır. Olamaz. Geçmiş olsun. Hayal görmüyorum değil mi? Lütfen. Lütfen elinizi verin. Eliniz tutmak istiyorum Şu dünyada her şey hayal değil mi? Siz Siz Şah Sultan baskınında karşımıza dikilen atlısınız Sizi buldum Siz hayal değilsiniz Kimin kimi bulduğunu Allah bilir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Bak yavrum Seni unuttum birden Çocuğum Hasan çok hasta efendim Dur bakayım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 Zaten Ebu Suud Efendi Merkez Efendiyi çok sever ve çok hürmet ederdi. Ya çocuk sevgisi. Evet, çevir şunu. Hadi, hadi. hadi ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kapalı mı? oynanmaz ki ya. Çocukçılık yapayım. Çocukçılık yapayım. Tamam, Tamam. Ben tutuk kalsın. Bana doğru aç. Şeker şeker. Şeker var Hiç korkmayın ya, Ceplerim sizin şekerlerle dolu <gülüyor> Al bakalım bu sana Sağ olun. Bu sana Sağ olun Bu da sana Sağ Al al al Al Hı, al, al canım Aferin Bu sakalak ak yüzü kara ihtiyara dua edin ki Kıyamette yüzü ak olsun olur mu Olur ederiz Ama ben hemen dua etmenizi istiyorum e Ne diyelim ya Rabbi, bu ihtiarın yüzünü kıyamette ak eyle. Ya Rabbi, bu ihtiarın. Ya Rabbi, bu ihtiyarın yüzünü ak eyle. Ne zaman? E ee, şeyim kıyamette. Hmm. Hadi, hadi, hadi. hadi koş, koş. Amin. Ya Rabbi. Bu günahsız yavruların duaları hürmetine yüzümü kıyamette ak ile La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah. bu hak bizleri de himmet ve şefaatlerine kavuşanlardan eylesin. Amin. Ben de Merkez Efendi gibi olacağım. Radyo Tiyatrosu